Kişiye ölümün geldiği, henüz dünyadan ayrılmadığı ancak ayrılma emarelerinin başladığı andan itibaren etrafındakilere yapması gereken, etrafındakilerin üzerine düşen vazifeler ile başladık. Kişinin yıkanması, kefenlenmesi, cenaze namazının nasıl kılınacağı, kabrinin ne şekilde kazılacağı bunların hepsine değindik. Sünnette geldiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olarak Şeyh Albani bizlere naklettiği buradaki hadisler ve eserlerle öğrenmeye çalıştık. Bugün ise taziye bahsindeyiz. Diyor ki İmam Albani tuşra'u ta'ziyetu ehlil meyyit ölü kimsenin ailesini ailesine taziyede bulunmak meşrudur. Bununla alakalı Şekalbani Rahimahullah bizlere iki tane hadis naklediyor. Tabi taziye derken kastedilen şey nedir taziyeden? Onları teselli edecek. Onların hüzünlerini üzüntülerini ne yapacak? Hafifletecek. Onları başlarına gelen bu musibet hususunda sabra ve razı olmaya teşvik edecek şeyler ne yapması ee, gerekiyor, kullanması gerekiyor. Bununla alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadislerinde görüyoruz ki aleyhissalatü vesselam taziyede bulunmuş. Mesela gelecek dersin ilerleyen bölümünde kızlarından bir tanesinin çocuğu ölünce Aleyhissalatu vesselam kızına bir elçi gönderiyor. Hem selam söyletiyor, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o elçiye şöyle taziyesini, taziyelerini nakletmesini istiyor. Diyor ki, اِنَّ لِلَّهِ مَا اَخَذَا وَمَا اَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ فَالْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَسِبْ Çok kısa dört cümleden oluşuyor ama İçerik olarak çok manalar içeren cümleler. Diyor ki aleyhisselam vesselam اِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَمَا Verdiği de aldığı da O'nundur. Allah'ındır. Yani canı veren de, sana yeni nesil getiren de gönderen de ve senden alan da kimdir? Allah'tır. Ve O'na aittir o aldıkları. وَكُلُّ şeyin عِنْدَهُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا Ve her şeyin Allah katında bir neyi vardır? Belirlenmiş bir eceli vardır. Sabret ve ihtisabet karşılığını ne yap Allah Teala'dan beklediyo. Bizlerin de. Alaikum selam. Bu şekilde taziyede bulunmamız sünnettir, güzeldir. Ne yaparız? Cenaze halkını, cenaze ailesini sabr’a tavsiye ederiz. Sabrı tavsiye ederiz. İlk hadis. Şeyh Albani rahimehullah'ın taziyeyle alakalı bizlere naklettiği ilk hadis İmam Nesai'nin İbn Hibban'ın hakimin Müstedrek'inde Ahmet bin rivayet ettiği bir hadis. Bu hadisin senedi sahih diyor. Şeyh Albani rahimehullah. Hakim de böyle diyor. Zehebi hakimin bu hükmünü onaylıyor ve Şeyh Albani diyor ki o ikisini de ne yapıyorum ben de onaylıyorum. Yani hüküm sahihdir. Korra el muzeni radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden korra el muzeni. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturduğunda bir meclise, onunla birlikte ne yapardı? Ashabı da otururdu. Ashabıyla beraber gezer, ashabıyla beraber dolaşırdı. Diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabından olan, onunla birlikte dolaşanlardan bir tanesinin de küçük bir çocuğu vardı. Bu çocuk diyor ki, sahabe bize gördüğü o sahneyi anlatıyor. Bu çocuk diyor, babasının sırtına gelir, arkadan dolaşır. Babasının üstüne çıkar. Babasıyla oynardı o meclislerde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor, bir gün sordu. Dedi ki, onu seviyor musun? Bu çocuğu seviyor musun? O da dedi ki, Evet. Seni Allah için sevdiğim gibi onu da ne yapıyorum? seviyorum. Sahabe de diyor ki senin sevdiğin gibi çocuğumu da seviyordum yani. Diyor ki Ravi bir gün diyor bu çocuğun ölüm haberi geldi. Çocuk vefat ediyor. Diyor ki tabii çocuğu ölünce baba çocuğun babası artık böyle meclise o gün gelmedi. Peygamber Aleyhisselam'ın bulunduğu, oturduğu, insanlara dini anlattığı, tebliğ ettiği meclise o gün o adam ne yapmıyor? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü daha dün peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte o meclisteyken ne yapıyordu? Çocuğu onun omuzundan, başından, arkasından, sırtından zıplayıp hoplayıp oynuyordu. Onu hatırlamamak için, anılarını tazelememek için gelmedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sahabe böyle bir baktı meclise. O sahabeyi bulamadı. Dedi ki falanca nerede? Niye gelmedi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler diyorlar ki onun diyorlar dün senin çocuğu olarak gördüğün o çocuk ne yaptı? Vefat etti. Öldü. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam bu sahabe ile bir gün karşılaşıyor yolda. Hemen çocuğunu soruyor. Hayırdır? Ne var çocuğunun? Ne oldu? Buradan da diyorlar ki taziye için bizim ülkemizde de var Araplarda da genelde bu var. İnsanların evlerine oturup, evlerine kapanıp, akrabalarının, eşlerinin, dostlarının onları taziye için yahut da çevredeki komşuların taziye için illa eve gelmelerini beklemeleri doğru bir şey değil. Yani eve oturup taziye kabul etmek doğru bir şey değil bu manada. Hani Arap ülkelerinin birçoğunda ne var? Böyle e, sokağa ne yapıyorlar? Kapıyorlar, halıları yayıyorlar, lambaları, ışıkları yakıyorlar. Orada 3 gün, 4 gün, 5 gün ne yapılıyor? Taziye kabul ediliyor. Sünnette böyle bir şey yok. Sünnette sen nef şekilde olursa yolda gördün, çarşıda gördün, sokakta gördün. Apartmanda karşılaştın. Telefonla aradın. Nedir? Taze yapabilirsin. Özel olarak illa evine gidip evinde sağlığı dilemek yok. Aleyhisselatü Vesselam yolda karşılaşınca sahabeyle çocuğunu soruyor. Babası diyor ki evet diyor onu kaybettik. Vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahabeye diyor ki taziye ettikten sonra sen diyor bu çocuğunun uzun yaşayıp seninle birlikte yaşayıp onun büyüdüğünü görüp hayatında ondan faydalanmak mı senin daha hoşuna giderdi yoksa yarın cennet kapılarından bir kapıda seni beklerken senden önce cennete girmiş bir şekilde onun girdiğini görmen mi senin hoşuna giderdi yani, bir insanın çocuğunu kaybetmesi bir musibet. Az sonra hadiste gelecek. allah Teala'nın kuluna vermiş olduğu bir imtihan. Ama sabredildiği zaman da karşılığında mükafatı büyük olan, Ecri büyük olan bir imtihan. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam yani bu çocuğun seninle beraber uzun zaman yaşayıp ondan dünyevi ihtiyaçlarında, dünyevi işlerinde faydalanman mı daha hoşuna gider? Yoksa senin böyle geldiğinde cennetin kapılarından bir kapıyı senden önce gidip sana cennetin kapısını açman mı senin daha hoşuna gider? Diyor ki sahabe elbette diyor cennetin kapılarına benden önce gidip benim için oradaki o kapıyı açması bana en sevimli olandır. Yani tartışılmaz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam işte diyor bu çocuk ne olacak sana cennetin kapısını açacak yani. Tabi hemen oradan ensardan bir tanesi kalkıyor. Diyor ki Ya Resulallah cealeni yallahu fidâke Ey Resulallah allah Teala beni sana feda eylesin. Diyor bu hüküm bu çocuğun ölümü ve babasından önce cennete gidip kapıyı babasına açma hükmü bu adama has bir şey mi? Bunu has olarak mı söyledin? Yoksa Hepimiz için de böyle bir hüküm var mı? Bu hepimiz için geçerli mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bel likullikum Evet Bu hepiniz için Nedir? Geçerlidir. Sadece özel bir şahsa Ait değil. Buradan da görüyoruz ki bir insanın Çocuğunu kaybetmesinin Karşılığında büyük bir ecir var. Konumuzla alakalı olarak ise aleyhissalatü vesselam yolda görüyor. Bu ashab, sahabelerinden bir tanesini çocuğunu soruyor. Vefat haberini alınca ne yapıyor? Onu tazi ediyor. Diğer bir hadis. Enes İbni Malik radıyallahu anhu alin nabi sallallahu aleyhi ve sellem men azzâ akâhul mu'mine fî musibetin kesâhullâhu hülleten khadrâ yuhberu bihâ yevmel kıyâmeh diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kim? Kardeşinin başına gelen bir musibetten dolayı ona taziyede bulunursa allah Teala diyor, o taziyede bulunan insanı kıyamet günü ne Yem Yemyeşil bir kıyafetle süsler. Yani kıyamet günü seni diyor yeşil bir kıyafetle süsler. Ve diyor bu kıyafetten dolayı ne yapılır? Yuhbar. Sahabeler anlamıyorlar yuhbar ne demek. Diyorlar ki bazen Aleyhisselatü Vesselam tabi konuştuğu kavim Kureyş. Arapçanın en belli olduğu en güzel konuşulduğu topluluk ama Orada konuşan vahiyle ile konuşan bir peygamber var. Değil mi? Allah Teala'dan vahiyinmiş. Vahiyin devam ediyor. Sahabeler bazen anlayamıyorlar. Ya o kelimeyi hiç duymadıklarından ya o kelimeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı vahiy penceresinde yeni bir mana katıldığından. Burada soruyor sahabe diyor ki ya Resulullah, ma yuhbar? Ne demek ya? Yuhbar neyi? Hani yeşil bir elbise giydirilecek o, o adama ne yapılacak? Habredilecek. Tam böyle kelime kelime tecrüme desek. Yani habredilmek ne demek? Ey Allah'ına soruyor. Peygamber Aleyhisselatü da diyor ki yugbat. Gıpta edilecek. Onlara ne yapıyor? Açıklıyor. Demek ki yani bir insanın kardeşinin başına gelen musibetinden dolayı ona taziyede bulunması faziletli bir amel. Bu hadis Hatib-ül Bagdadi'nin Tarih Bagdad'da, i̇bn Asakir'in tarih Dimeş'te, İbn-i Adin'in Kamil'de rivayet ettiği bir hadis. Albani bunlara neler getiriyor? Şahit, şahitler de getiriyor. Ve buradan da anlaşılıyor ki bir Müslümanın kardeşinin başına gelen musibetten, ölüm olayından dolayı taziyede bulunması nedir? Sünnettir ve faziletli bir ameldir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahabelerine soruyor, iflas eden kimdir? Evet, sahabeler diyor ki, iflas eden nedir? Bizde malı olmayan, malı mülkü olmayan Hayır, o değildir. Kıyamet günü salih amellerle gelip, hepsini oradan aban, sövdüğüne, hakkını yediğine veren ve orada hiçbir salih ameli kalmayan kimsedir. Onun için sahabeler sürekli temkinli aleyhissalatü vesselamın sorularına karşı ve edep ahlaklı Aleyhisselatü Vesselam soruyor veda hutkesinde. Bugün hangi gününüzdür? Hangi gündesiniz? Ne diyorlar? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Cuma günü yani. Hangi aydasınız? Yani hac hangi ayda yapılır? Zil de yapılır değil mi? Ne diyor sahabeler? Bilmiyoruz. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Demek ki ne var? Sahabede bir edep var. Deminki hadisle alakalı olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarından birisinin çocuğu vefat etme haberi gelince Aleyhisselatü Vesselam'a bu hadis buharide geçiyor. Aleyhisselatü Vesselam önce ne gönderiyor? Bir elçi gönderiyor. Diyor ki söyle kızıma sabretsin. Ecrinin sevabını Allah-u Teala'dan beklesin. Ve diyor şu duayı oku ona. Şu taziyeyi söyle. Naklet. İnne lillahi ma akhada ve ma a'ta ve kulle şeyin indahu ila ecelin musemme. Aldığı da verdiği de onundur. Ona aittir. Her şeyin Allah katında bir ney vardır, belirlenmiş bir eceli vardır. Tabii kızı peygamber aleyhissalatu vesselam'a gelen elçi tekrardan geri gönderiyor. Diyor ki yemin ediyor. Ya babam gelsin diyor ya. Yani. Babasını istiyor kızı. Peygamber estirsem kızlarından kız. Rivayetlerde Zeynep olduğu söyleniyor bu. Radıyallahu anha. Hala bu adet Araplarda var. Eğer yani sana yemek ikram edecekse, seni evinde misafir edecekse Senin bir şey yapmanı istiyor. Sen de çok gönüllü değilsin. Hemen ya ne yapıyorlar? Yemin ediyorlar. İşte yok diyor vallahi diyor, ben sana yemek ikram edeceğim. Burada kalacaksın gibi. Niye? Çünkü Biliyor ki Allah'ın adı senin katında ne? Çok büyük. Onun adını andığı zaman sen ne yapıyorsun? Teslim oluyorsun. Kızı Zeynep de ne yapıyor? Yemin ediyor. Diyor ki illa da babam ne yapacak? Gelecek. Sonra Aleyhisselatü vesselam kalkıp gidiyor kızının cenazesine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağına koyuyor. Diyor ki rivayette çocuğun diyor şeyi ruhu çıkmak üzereydi. Sanki diyor suyu şeyin e, ne diyoruz ona biz suyun konulduğu deri kap. İbrik değil. testi tarzı deriden yapılmış deriden yapılmış kırbe Arapçası kırbe bilmiyorum kırba diyor herhalde Türkçe'de. kırbaya konulan suyun diyorlar çıkardığı ses gibi çocuktan ses çıkıyor böyle yani artık çocuğun ruhu çıkacak ondan sonra diyor ki sahabeler arasında Sa'd ibn-i Uba'da var Muaz ibn Cebel var Ubey ibn Ka'b var Ve Zeyd ibn Sabit'in olduğunu zannediyorum diyor abi ve birçok rical, büyük adamlar var sahabeden. Onlar da gelmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte. Tabi aleyhissalatü vesselamın gözleri doluyor. Saad İbn-i diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü hayırdır niye ağlıyorsun? Ağlama konusunda ne yolunmadık mı? Yasak değil mi yani ağlamak? Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu diyor gözyaşları nedir? Rahmettir. allah Teala'nın koymuş olduğu bir merhamettir. Kullarından, allah Teala kullarından dilediğinin kalbine koyar diyor bu rahmet. Yani herkese bu rahmet gelmez yani. Bakın adam yani dağ gibidir. Hiç yani tesiri yoktur. Adamın çocuğu ölmüştür. Hiç. Değil mi? Taş gibiler ya yani. Kimilerde var ki çocuğu sünnet olurken ağlar yani adam veya kaçar gider şey yapamaz yani. Tahammül edemez. Bu allah Teala'nın koyduğu bir rahmet. وَاِنَّمَا وَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمًا Güzel bir hasret. insanın rakik olması, gözle dökebilmesi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Teala kullarından kimlere merhamet edecek? Merhametli olanlara. Yani sen merhametli olursan, rahmet sıfatın varsa, hoşgörülüysen, bil ki bunun karşılığında sen de ne göreceksin? Merhamet göreceksin. Onun için Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İrhamu men fil Yer Yeryüzündekilere merhametli olun ki yerhamkum men fil Gökteki size ne yapsın? Merhamet edin. Bu kadar açık arkadaşlar. Bu hadisten de görüyoruz ki ne var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın taziye etmesi var. Tabi taziye konusunda az sonra gelecek yanlış algı var. Taziyenin üç gün. İle sınırlı olduğunu zanneden insanlar var. Taziye 4. gün de olabilir. 5. gün de olabilir. Buradaki karıştırılan husus ölünün arkasından kadınların 3 günden fazla ne yapması? Yaz tutması yasak. Yani kadınlar, ölünün yakın akrabaları kadınlar karısı, annesi, ablası, teyzesi ne yapabilir? 3 gün üzülüp gözyaşı dökebilirler. 3 günden sonra artık ne yok? Onlara da yas yok. Ama taziye, sen 10 gün sonra duydun. Ne yapabilirsin adama? Baş sağlığı diriye bilirsin. E burada Şekalbani Rahim Oğulları bir hadis daha naklediyor bize. Diyor ki Burayı da İbnül Hasib radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Ensara gidip onları ziyaret ederiz zaman zaman. Dolaşıyor aleyhissalatü vesselam. Hal hatırlarını soruyor. Durumlarını kontrol ediyor. Ve hasta ziyaretinde bulunuyordu. Ve onların halini hatırını soruyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Ondan sonra bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a bir haber ulaşıyor. Ensardan bir kadının çocuğu ölmüş. Kadının bu çocuktan başka başka bir çocuğu da yok. Tabii kadın çok üzülüyor. Çok etkileniyor. Bu ölümden dolayı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabını alıyor, ne yapıyor? Kadını ziyarete gidiyor. Kapıya gelince, evin kapısına gelince, kadının evine gelince kadına haber veriyorlar. Tabi Aleyhisselatü Vesselam bugün gibi böyle özel korumalarla, konvoylarla gezen bir insan değildi yani. Sade, değil mi? Geliyor kadına diyor ki yani Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam geliyor. İzin verirsen eğer ne yapacak? Yanına girecek. Ondan sonra ve sana diyor ne yapacak? Taziyede bulunacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giriyor kadın yanına. Diyor ki duydum ki işittim ki sen ne yapmasın? Yani aşırı üzülerek artık böyle yani sabrı zedeleyecek şeylere yönelmişsin. Diyor ki sana Allah Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum. Takvalı olmanı emrediyorum. Sabret diyor. Kadın diyor ki, yok Allah'ın Resulü diyor, ey Allah'ın Resulü, ben diyor hani sabırsızlık gibi bir şey değil. Ben diyor bir kadınım rakub. Artık bir ifade daha geldi. Arapça konuşuyorlar, Rakub Rakûb Arapça'da Arap dilinde Çocuğunu kaybeden demek. Yani Çocuğu ölen insana ne diyorlar? Rakub. Böyle özel bir ismi var. Tabi Aleyhisselatü Vesselam onun manasını değiştiriyor. Yani şeriat'taki, dindeki manası daha ayrı. Kadın diyor, ben diyor rakup bir kadınım. Yani çocuğum öldü. Artık diyor, doğum da yapamıyorum. Bu çocuktan başka da bir çocuğum yok. Tek çocuğum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, rakup diyor, kimdir? Çocuğu ölmeyen insandır diyor. Sizin bildiğinizin aksine yani. Şeriat'ta dinen manası diyor. Yani çocuğunun ölümünü görüp de sabretmeye muvaffak olamayan. Yani çocuk ölmediği için ne de gösteremiyor? sabırda gösteremiyor. Çünkü bir insanın çocuğunun ölmesi acı bir şey ama karşılığı, mükafatı çok mükemmel bir şey. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o ifade, rakup ifadesi diyor yerinde değil yani. Rakup nedir? Çocuğu ölmemiş olandır. Sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki kadına erkek olsun, kadın olsun. Müslüman bir kimsenin eğer üç tane çocuğu ölürse Allah-u Teala diyor bu üç çocuğu vesilesiyle bu kimseyi, bu babayı, bu anneyi ne yapar? Cennetine sokar. <Gülüyor> <Gülüyor> Fekale Ömer <Gülüyor> Fekale Ömer Radiyallahu Anh ve hu an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer ibnül Khattab hem bu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşı diyor ki sahabe bakın Peygamberimizin sağ yanında oturuyordu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi duyunca Ömer radıyallahu anh hemen sağ yanında hemen ne yapıyor? O, Aleyhisselatü vesselam'a soruyor. Diyor ki bi ebi ente ve ummi annem babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü Vesneyn. Peki iki tane çocuğunu kaybeden diyor ki aleyhissalatü vesselam. Vesneyn. Evet. iki tanesi de olur. Yani iki tane çocuğunu da kaybeden nedir? allah Teala bunun karşılığında ne var o kimseyi? Cennete koyar. Demek ki arkadaşlar taziye buradan da görüyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalkıyor. Ne yapıyor? Haber alınca taziyeye gidiyor ve taziye de bulunuyor. Evet dediğimiz gibi taziyenin gün sınırlaması yok. Çakal buhan diyor ki Wallahu Allahu taziyetu bisselas eyyam. Ne yapılmaz taziye? <gülüyor> Üç günde sınırlanmaz. Bunlarla alakalı hadis naklediliyor. Aslında böyle bir hadis yok. O da şu La azza efuka sallas. Üç günün üzerinde ne yoktur? Taziye yoktur, baş sağlığı yoktur anlamında. Ama böyle bir şey yok. Bilakis deliller bunun aksine. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bir savaşta, Muhte savaşında Zeyd bin Harise'yi emir olarak tayin ediyor. Diyor ki Zeyd bin Harise ölürse yerine kim geçecek? Çafer. Çafer kim? Ali'nin kardeşi. Çafer ibn-i Ebi Talib. Hadise de ilginç bir şey var. Cafer'in çocukları var. Üç tane. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları getirtiyor. Bakıyor ki az sonra gelecek. Çocukların... Tabi annesi üzgün. Cafer ölmüş. Aleyhisselatü vesselam taziyeye gitmiş. Çocuklar geliyor. Çocukların saçları böyle biraz şey... Nedir Bakımsız kalmış. Hatta hadis-i ne diyor ki? Yani Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçlarının diklenmesinden, şey yapmasından korktu. Çocuklar diyor biz diyor küçük civcivlerdik. Öyle diyor aynen. Cafer'in çocukları. Hatta isimleri e, isimleri Abdullah var. E, Aun var ve Muhammed. Abdullah. Aun ve Muhammed. Bunlar hepsi Cafer'in oğulları. Geldik diyor. Bizi getirdiler diyor. Hatta biz diyor civciv gibiyiz. Küçük diyor böyle civciv gibiyiz. Aleyhisselatü Vesselam diyor. Dedi ki diyor bana diyor bir berber çağırın. Gitti diyor bir berber çağırttı ve diyor bizim saçlarımızın hepsini ne yaptı? Hem taziyeye gidiyor Aleyhisselatü Vesselam hem de çocukların orada saçlarını kestiriyor. Evet. Ali asettaselam diyor ki Zeyd ibn Harise savaştaki sancağı taşıyacak olan emir, komutan. Eğer diyor, o şehit edilirse kim olacak? Cafer. O şehit edilirse kim? Abdullah ibn Rawaha. Tabi sahabe anlatıyor diyor, düşmanla karşılaşıldı. Zeyd diyor sancağı aldı. Allah yolunda savaştı. Ta ki Allah yolunda öldürüldü. Ardından diyor sancağı Cafer aldı. Radiyallahu anh. O da diyor savaştı ve Allah yolunda öldürüldü. Sonra diyor Abdullah bin i aldı. O da diyor Allah yolunda savaştı ve öldürüldü. Kim alıyor dördüncü olarak sancağı arkadaşlar? <gülüyor> Halid ibn-i Kılıcı alıyor. Ve diyor ki sahabe. Allahu aleyhi. <gülüyor> Allah-u Teala onun eliyle ne yapıyor? O savaşı kazandırıyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber geliyor. Üç tane sahabenin yiğitlerinden ricallerinden ne yapmış baba yiğitlerinden üç tanesi gitmiş. Aleyhisselatü... Ama tabi savaşta ne yapılmış kazanılmış. Aleyhisselatü vesselam kalkıyor. Allah hamd ediyor ve sena ediyor. Diyor ki bugün diyor kardeşleriniz ne yaptı düşmanla karşılaştılar. Zeyd diyor sancağı aldı. Savaştı ve öldürüldü. Sonra diyor Cafer aldı, savaştı ve öldü. Abdullah bin i aldı, savaştı ve öldü. Sonra da diyor şeyi, Sancağı diyor Allah'ın kılıcı aldı diyor. Halib bin Velid de bu hadiste? Allah'ın kılıcı diyor. Allah'ın kılıçlarından bir kılıç diyor. Aldı şeyi. O da diyor Halid bin Velid ve Allah Teala diyor ne yaptı? Fetih. Fethe muzaffer oldu. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biraz bekleyin. Biraz bekliyorlar. Niye? Çünkü ne yapacaklar? Cafer'in ailesini taziyeye gidecekler. Peygamberimizin ayrıca Cafer ne oluyor? Amca oluyor yani. Amcasının oğlu. Ve Cafer de Ehl-i arkadaşlar. Ali, Cafer, Abbas amcası, peygamberimiz. Geliyorlar. Peygamber Aley selam diyor ki yeter diyor. Daha ağlamayın. Bugünden sonra ağlamayın. Üç gün olmuş da ağlamayın. Bana diyor, kardeşimin çocuklarını çağırın. Cafer'e ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Kardeşim. Niye? Çünkü amcasının oğlu. Getirin diyor kardeşimin çocuklarını. Diyor ki, çocuklar, biz diyor, o gün diyor, neydik? كُنَّا فَجِئَ بِنَا كَأَنَّ اَفْرُخُ O gün diyor, bizi getirdiler. Civciv gibiyiz diyor yani. Küçük çocuklar. Farak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki çocukların şeyine, saçlarına. Diyor ki, bana ne getirin? Bir berber getirin ondan sonra Ali beraber geliyor. Saçları kestiriyor. Bakıyor Cafer'in oğluna Muhammed'e. Diyor ki "Amma Muhammed feşebihu amina Ebu Talib." Diyor bu Muhammed ne de çok amcamız Ebu Talib'e benziyor. Yani tip olarak Yani Muhammed kime benziyor Aleyhissalatu Muhammed İbn Cafer'i. dedesine benzetiyor. Ebu Talib'e benzetiyor. Abdullah ve Abdullah feşebihu halqi ve hulqi. Abdullah ise Aleyhissalatu Cafer'in diğer oğlu civciv, ikinci civciv Abdullah ise diyor Şebihun bi halgî ve hulgî Bakıyor ona Diyor ki bunun diyor ahlakı da tipi de neye benziyor diyor Bana benziyor diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü niye Cafer Aleyhisselamın amca oğlu Benzeme, Benzemek olacak yani Bir yakın akrabalık var değil mi Hani sorarlar ya bu çocuk kime çekmiş O çocuk için ne büyük şerret değil mi Peygamberin peygamberi Aleyhissalatu vesselam'ın tasdikiyle yani Abdullah kime çekmiş diye sorduklarında ne diyecekler? Koyuyor da peygambere çekmiş. Tipi de. Sonra Aleyhissalatu vesselam tutuyor Abdullah'ın elinden. hadisi bize Abdullah bin Cafer anlatıyor. Diyor ki elimden tuttu ve dedi ki: "Allahum mahluf ja'faran fi ehlihi Allah'ım diyor sen ne yap? Cafer'e, amcamın oğlu Cafer'e ailesini güzel halifeler kıl. Yani onların ardından bunlar hayırlı insanlar olsunlar. Ve barik li'abdillah fi safkat yeminihi üç defa diyor ki Abdullah'a ne yap? Bu yemininde, bu sözünde ona mübarek kıl. Sonra kadın geliyor. Kim o kadın? Cafer'in hanımı. Esma binti Umays. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, bak diyor, çocuklarımız yetim kaldı. Abdullah. Ondan sonra Aun Ve kim? Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> <gülüyor> bak, el aile te tekâfîne aleyhim El aile Türkçedeki aile geçimden yani aileye niye aileye İyal, Arapçada mesela. Bakım. Yani sen diyor bunların bakımından mı korkuyorsun? Hayır, öyle diyor. Peygamberimiz şey Esma binti Omeys. Ben diyor bunların neyim? Hem dünyada hem de ahirette ben artık velisiyim. Şerefe bakın arkadaşlar. Yani baba şehit, çafer. Çocuklara Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi var? Özel bir inayeti var. ihtimam var. Burada da görüyorsunuz ki aleyhissalatü vesselam acele etmiyor taziye için. Bekleyin diyor. Hatta Az sonra gelecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cafer'in ailesine geliyor. Tabi Cafer yani Ebu Talib'in oğlu. Saygın bir insan ayrıca. Peygamber aleyhisselam bakıyor taziye için. Diyor ki ne yapın? Isna'u li ali i Cafer'a ta'amen. sonra söyleyeceğiz. Genelde Türkiye'de de böyle maalesef. Cenaze evi maalesef ne yapar? Yemek yapar. Yani bir taraftan başlarına musibet gelmiş. Bir taraftan başlarına sıkıntı gelmiş. Ona mı üzülsünler? Bir taraftan da yüzlerce misafir gelecek. Onun hazırlığıyla meşgul olarak yorgun mu düşecekler? Niye? Çünkü bir sürü insana ne verilecek? Yemek verilecek. Allah'ın dininde olmayan işte bilatlar yapılacak, mevlütler, kandiller, şunlar, bunlar. Pilavlar da atılacak, ayranlar da, da atılacak, tatlılar yani Artık o neye dönecek? Bir seromaniye dönüyor, bir e, resmi bir matem şeyine dö döndürülüyor. İnsanlar ne üzüldüklerini anlayabiliyorlar, ne yaşadıkları acıyı fark edebiliyorlar. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Cafer'in ailesine ne yapın? Yemeği siz yapın ey sahabeler. Yemeğinizi yapıp götürün oraya. Fakat Onların başına diyor şu anda onları meşgul eden ne geldi? Bir musibet geldi. Başlarına bir meşgale geldi. O da Cafer'in ölümü. Ondan dolayı ne yapın siz? Siz götürün. Evet. Umam-ı Nevi Allah diyor ki Mecmu adlı kitabında Taziye için, başsağlığı için diyor insanların oturması. Ya oturma derken şöyle, sen şimdi evindesindir. Yani normalde o saatte evdesin zaten. Oturuyorsun, birileri geldi başsağlığı için. Bunda bir problem yok ama sen ne yaptın? 3 gün, 4 gün, 5 gün dükkanını kapattın, işine gitmiyorsun, evde oturuyorsun. Niye? insanlar sana ne yapmaya gelsin? Taziye yapmaya gelsin. Böyle bir şey yok. Bütün ailesi toplanmış, oturuyorsunuz böyle evde. Sandalyeler, koltuklar kurulmuş, habire içeride kadınlar yemeği pişiriyorlar. Gelene ne var? Yemek veriliyor. Böyle bir şey yok. İmamun evi diyor ki Nas Saafiyu vel yani Şirazi Kasbi vesaeru'l-ashhab ala İmam Şafii ve kitabın diyor müellifi Şirazi ve diyor bir çok birçok Şafii alimimiz ne yaptı bunun kerahatine? Müteqqeddimin kerahat kullandığı zaman İmam Şafiiler gibi İmam Ebu Hanifeler gibi haram anlamında kullanıyor. قالوا يعني الجلوس لها nedir oturmak baş için oturmak nedir En isteme ehle'l-meyyit Cenazenin ailesi bir evde toplanır ve insanlar ne yapar kalkarak onları ne yapar ziyaret eder taziye için baş için budur buduyor nedir mekruhtur haramdır قالوا بلي ينبغي ان hayır bunlar ne yapacaklar yapmaları gereken şey ne herkes kendi işine bakacak kim diyor? Femen, sadef hom, Kim onlarla sokakta karşılaşır, apartmanda karşılaşırsa ne, yapsa, ne yapar? O zaman başsavundular. Böyle farka benar <gülüyor> ve fi fiklere ile kadınlarla erkekler arasında bir fark yoktur. Aynı şekilde İmam Şafii El Um adlı kitabında şöyle diyor: "Ve ekrahul <gülüyor> ma'atim, matemlerini görüyorum, kerih görüyorum. Vehiyel <gülüyor> cemaah nedir matem? Cemaatle yapılan. Hüzün meclisleri. Ve inlem yakun leha buka. ve ki diyor orada ne olmasa bile buka, ağlama olmasa bile. Ve inne dâlike yüceddidul hüzne. Niye diyor? Ne olur? insanlar diyor bir araya gelirler. Sürekli hani deriz ya biz, kör ölür, badem gözü olur. insanlar herkes kendi şeyine çekilse belki daha güzel bir şekilde atlatacak günün tabiriyle tramvayı. Ama orada habire ne? Babamız şöyleydi, abimiz şöyleydi. Çocukluğundan bir başlıyorlar anlatmaya. Tabi insanların nefisleri zayıf. Ve yukelliful mu'ne. Aileten var, bir de maliyeti var bu işin diyor. Şah-ı Yani Burada bir maliyet var. Yemek pişireceksin, misafire bakacaksın. Ma'ma madafihi el eser. <gülüyor> Tabi diyor bunlardan önce ne var? Bir de eserler var. Sahabeden. Bundan dolayı diyor, ne görüyorum? Kerih görüyorum. Evet. Aynı şekilde İbn-ül Hummam, Hanefilerden diyor ki, Hidayenin içerisinde insanın diyor, Ev sahibi olarak, cenaze sahibi olarak, Ev sahibi olarak, gelenleri diyor, Ağırlaması ve onlara yemek takdim etmesi diyor, Kerahattir vey he bid'atun Ve bu nedir diyor? Çirkin bir bidattır. Bakın Hanefi alimlerinden Ebü'l-Hammam bunu söylüyor. Dediğimiz gibi sünnet olan nedir arkadaşlar? Sünnet olan komşuların, akrabaların yemek pişirmesi. Yani yemeği niye pişirecekler? Gelenlere hani özel bir oturup oturum olup onlara dağıtmak için değil. Yani yemekten kasıt burada ev halkına yapmasın. Yemekle meşgul olmasın. Kendi yemekleri için dahi ne yapılsın? Onlara yemek söylensin. Yemekleri tedarik edilsin. Aişe radıyallahu anh diyor ki şey ee, hadis Bukhari'de üstünde Kânet Aişe tuta'muru bit telbini lil marid ve lil mahzuni alel hâlik Aişe radıyallahu anh'a hastası olanlara, hasta olanlara yahut cenazesi olanlara ne gönderirdi? Telbin. Nedir arkadaşlar telbin? Telbin diyorlar ki buğdaydan, ondan yapılan içine böyle bal olan basit bir çorba. Ve diyor ki Ayşe Radıyallahu Aleyhi yani bakın Ayşe Radıyallahu peygamberin hanımı hastaya göndereceği çorbayı dahi seçerken peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Diyor ki ben diyor zira duydum ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyuruyordu İnne telbinete yani bu çorba, ballı çorba. Tecummu fuad al-mariyid ne yapar? Hastanın diyor, neyi açar? Bronşlarını açar. Hastanın bronşlarını açar ve tuzhibu bi ba'd il ve ne yapar? Kederli olan ailenin biraz da olsa hüznünü hafifletir. Yani değil mi? Cenaze evine gittiğiniz zaman aynı minadasınız. İnsanlar da evindeler akşamleyin. Gelmişler işlerinden. Elinizde bir yemekle, bir şeyle gittiniz. Akşam yemeği vaktinde onlara. Gitmeden önce haber verdiniz. Size ben işte yemek yaptırdım, getiriyorum. O insanlardan olur. Aleyhisselatü vesselamın dediği gibi o anlık bir rahatlama olur. O hüzün, o üzüntü ne yapabilir? Gidebilir. Evet. Burada son meseleyi zikretmiş Şeyh Albani Rahimahullah. Başsaliyle alakalı diyor ki Yetimin diyor başını sevmek Ve diyor ona ikramda bulunmak Sünnettir tabi Hele hele ona bakmak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ben ve yetimi kefil olan Yetimi bakan, yetimi yetiştiren kimsen aynen diyor Cennette böyleyiz Aleyhisselatü Vesselam yani Bu kadar yakın, işaret parmağıyla orta parmak Abdullah İbn diyor ki لَوْ رَأَيْتُن۪ي وَقَثْمٌ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ اِبْنُ عَبَّاسِ وَنَحْنُوا سُبْيَانٌ نَلَبْ yine Cafer'in çocuklarından bahsediyor, Cafer'in çocuğu naklediyor bize, Abdullah ibn Cafer diyor, ben ve Kasım ve Abbas'ın oğlu Ubeydullah Abdullah'ın kardeşi, Abdullah ibn Abbas var ya, tercümanul Kur'an, Peygamberimizin Kur'an'ın tercümanı dediğinin kardeşi. Biz diyor, küçük Sıbyan çocuklardık, oynardık. İzmerren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz diyor yanımızdan bir gün bineğinin üzerinde, devesinin üzerinde geçerken fekale dedi ki irfa'u lihada. Şu çocuğu tufulu bana kaldırın, getirin. Bakın aleyhissalatü yani bineğinde gidiyor. Yani bizim için çok güzel bir örnek. Mahallesinde yetim olan, ailesinde, akrabasında yetim olan insanlarla alakalı. Örnek alınacak çok güzel bir sünnet. Diyor ki Abdullah beni aldılar diyor. Peygamber'e verdiler. Peygamber aleyhissalâhu aleyhi beni bindirdi deveye. Ve diyor başladı önünde götürmeye. Ve kâle li qasım irfahu hâdâ Sonra diğer kasıma diyor ki bunu da getirin bana. Onu da alıyor. Onu da devesinin arkasına koyuyor. Ve kâle ubeydullah ehabbu ile abbas min qasım. Abbas ise Abbas'ın kasım var çocuğu bir de ubeydullah var. Aşağıda kalan çocuk Ubeydullah. Yukarıda olan çocuk kim? Halid. Abbas'ın sevdiği çocuk hangisi daha çok sevdiği anlaşılıyor. Ubeydullah. Diyor ki: "Femas min Peygamberimiz yok utanmadı. Yani amcasından çekinmedi Abbas'tan. Ya yani şimdi bir, de bir peygamberlik var tamam ama bir de ne var? Yani senin amcan bir de yani toplumun örf adetleri var. Eskiden nasıl bizim bu toplumumuzda da böyle Güzel örf adetler vardır. Küçüklerin büyüklere saygısı, onların sevdiklerini, onların yanında yani nasıl oturulması gerektiği ile alakalı. Değil mi? Çok güzel örf adetler vardı. Peygamber aleyhisselam diyor ki bak küçük çocuk amcası abbas'ın diyor. Diğer çocuğunu daha çok sevdiğini bilmesine rağmen peygamber ne yapmadı? Utanmadı. Onun daha az sevdiği çocuğunu aldı bindirdi de deveye. Sonra diyor ki sonra diyor başıma diyor Ubeydu, Abdullah, Cafer'in oğlu. Niye? Çünkü yetim. Nedir yetim arkadaşlar? Bulu çağına ermemiş, babasını kaybetmiş kimse. Yani 18 yaşında yetim olmaz. Yani en fazla 12-13 sınır. Bulu çağına erene kadar. Babasını kaybetse yetim. Aleyhisselatü vesselam alıyor Abdullah'ın başını. Okşuyor. Sonra diyor ki Abdullah her diyor başımı okşadığında, her diyor elini başıma sürdüğünde dedi ki Allahum mahlif Cafer'a fi veledih. diyor ki Peygamber Aleyhisselam: "Allah'ım sen Cafer'i ne yap Cafer'den sonra çocuklarını hayırlı bir şekilde yaşat. Onları güzel bir şekilde halifeler ile, onların ardından güzel yaşayanlar ile." قال قلت لعبد الله ما فعل قثم şimdi Peygamber Aleyhisselam Kime dua etti? Caferinallahu Abdullah'a. Kasım ise dua edilmedi değil mi? Soruyor şimdi abi diyor. Sen duasını aldın. Peki Kasım ne oldu? Hayatının ileriki dönemlerinde ne oldu? Diyor ki ustuşide şehit düştü. Allah'ın onu öldürdü. Kale Allahu alem ve rasuluhu bil hayr. Kale ezel. O zaman diyor. Hani, hayır diyor. Hayır öyle bir hayır ki Allah ve rasuluhu bunun daha iyi olduğunu biliyor. Hayırın ne olduğunu biz bilemiyoruz. Peygamber aleyhisselam Abdullah. Abdullah'a ne yaptı? Çocuğuyla alakalı. Dedi ki Cafer'den sonra ne olsun? Hayırla yaşasın. Öbürküsüne dua etmedi ama öbürküsüne de ne oldu? Yine hayır geldi. Şehit oldu. Buradan anlıyoruz ki bu hadisten de görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Yetimlerin başlarını okşardı. Yetimlerin başlarını severdi. Bu şekilde de taziye bahsini, baş sağlığı bahsini bitirmiş olduk. Önümüzdeki haftaki bahsimiz Ma o obihil meyit. Ölü nelerden faydalanır? Yani öldükten sonra ona neler fayda verecek? Kabre gömüldükten sonra, toprağa girdikten sonra yani bu dünyadan götüreceği hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Ya benim bir güzel arabam vardı. Onu da şu kabrin yanına çekin de orada dursun, çürüsün. Ben en azından içeride kendimi iyi hissederim demeyi bir var mı? Yok. Hayır. Ya benim çok sevdiğim bir çorabım vardı. Çok sevdiğim bir kolyem vardı, yüzüğüm vardı. Değil mi? Bunların hiçbirini sana ne yapmıyorlar? Öbür tarafa yani kabre götürmene izin vermiyor. Demek ki senin bindiğin binek, giydiğin en güzel elbiseler, kullandığın en güzel kokuların ölümden sonra sana bir faydası var mı? Dünyada var yani, hayatta var. Yüzüğünün sana ne faydası var? Zinet, süs. Arabanın ne faydası? Var? Seni bir yerden bir yere taşıyor. Ama kabre girdikten sonra Demek ki bundan hiçbir faydası yok. Ne fayda verecek sana? Sana fayda verecek olan şeyler işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde söylüyor. Mesela diyor ki Müslüman bir kimsenin kardeşinin arkasından yapmış olduğu dua nedir? Müstecaptır. Yani icabet olunur. Kabul olunur. Ve diyor dua eden bu Müslüman kulun diyor, başının yanında bir tane ne vardır? Melek. Görevi bunun nedir? Bu kişi kardeşini her dua ettiğinde sen diyorsun ki Allah'ım sen Ali'ye şunu ver, şunu nasip et. Bunu her dediğinde bu melek görevi ne diyor ki? Amin der ki senin duana amin der ve der ki sana da aynısını versin. Bu hadis i̇mam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir Hadis demek ki biz ne yapacağız? Allah'ın iziyle ölülere dua edeceğiz, kabirlerinde ne yapmalar için, rahat etmeleri için. Ve bu duanın karşılığında da biz bir melekten ne alacağız? Amin. Duamıza amin alacağız. Bu dışında meşhur hadisler var biliyorsunuz. Kişi öldüğü zaman kabre üç şey gider, değil mi? İkisi geri döner. Bir tanesi kabirde kalır. Kim o gidenler? Ailesi. Başka? Malı derken dinekleri yani. dinekleri Ve neyi? Salih amelleri. İkisi geri döner diyor. E Binekler ve aile. Tek bir şey kabirde kalır. Nedir o? Salih amelleri. Asıl olan bu. Kabre girdikten sonra istisnalar var. Sana neler fayda verecek? Bunları da Allah nasip ederse önümüzdeki hafta buradaki hadislerden ne yapacağız? Göreceğiz. Mesela bir tane adam gelip Peygamber aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki, benim babam öldü, vefat etti ve arkasından da çok büyük para bıraktı. Ödüyor bu parayı da nerede kullanılacağına dair bir vasiyette bulunmadı. yani. Çünkü yani kim insanlar var ki yok. Kimi sana demek ki diyor ki ya benim paramla mesela diyor ki 10 milyar param var her sene diyor bu para bitene kadar benim adımdan bir tane kurban kesin, vasiyet. Güzel bir vasiyet mesela. Diyor ki sahabe babam vefat etti hiçbir şey bırakmadı yani hiçbir vasiyet bırakmadı, para bıraktı. Eğer diyor ben babamın adına bu parasından tasadduk eder harcarsam onun diyor günahlarına kalana olur mu? Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki evet olur. Demek ki Ne var arkadaşlar? Senin parandan, senin arkandan yapılan sadakaların sana faydası var. Bunun gibi inşallah meslelere değineceğiz. Allah-u Teala bizleri kabre girdikten sonra salih amelleri kesilmeyen kullarından eliz. Yani Mahrum olan kul kabre girdikten sonra salih amelleri kesilen kuldur. sen yani. i̇şte hani buraya bir hoca gelmişti ya, ne diyor? Ne kadar çok zürriyetin olur, ne kadar çok çocuğun olursa diyor, salih amellerin kabirde ne olmaz? Kapanmaz. 10 tane çocuğun olursa onu da hatim yaparsa sen diyor kabirde neysin? Gözün aydın olur, rahatsın. İşte elim talep etmek. Bir hayra vesile olmak, insanlar arasında bir sünneti ihya etmek bunlar hepsi Sen bu dünyadan ayrılsan da arkandan ne olacak? Devam edecek hayırlar. Bir kitap bastırman, müminlere, Müslümanlara bir faydalı bir şeyler yaptırman Bunların hepsi. insan böyle uyanık olması lazım. Eskiler bakın camiler yaptırmış. Adam köprü yaptırmış. Çeşmeler yaptırmış. Niye? Üzerinden 600 yıl geçmiş. 1000 yıl geçmiş. Bak adamın hayrı hala devam ediyor. Adamın hayrı hala devam ediyor. Rabbim de inşallah bizleri hayırlar devam eden kullarından eylesin. Burada itinelim. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente aslaq fel kuratu uleyk.